Kırık zamanlarda bu hafta Haldun Taner'i anlatacağız. 16 Mayıs 1915'te İstanbul'da doğdu Haldun Taner. 7 Mayıs 1986'da İstanbul'da yaşamını yitirdi. Son Osmanlı Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Ahmet Selahattin'in oğludur Haldun Taner. Orta öğrenimini 1935'te Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Devlet tarafından üniversiteye Almanya'ya gönderildi. Siyasal Bilimler Fakültesi'ne devam eden Haldun Taner, zatüre olunca eğitimini yarıda bırakıp 1938'de İstanbul'a döndü. Tedavisi 1942'ye kadar sürdü. 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi bölümünü bitirdi. Sanat Tarihi Kürsüsü'nde asistan oldu Haldun Taner. 1950'den sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde, Gazetecilik Enstitüsü'nde, LCC Tiyatro Okulu'nda binlerce öğrenci yetiştirdi. İki yıl Viyana'da Tiyatro Akademisi'nde öğrenim gördü. Viyana'daki bazı tiyatrolarda reji olarak çalıştı. Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında dört kişiydiler. Sarı saçlı bir kadın, çiğ et kokan bir kasap, dazlak başlı bir profesör, bir de ağzında piposu, delikanlı. Dördü de son vapuru kaçırmış, bu uykulu kaptanın istediği beşer lirayı hemen verip motor atlamışlardı. Motor şimdi karanlık suları yara yara ilerlerken sarışın kadın bacak bacak üstüne atmış sigara içiyor, dumanını da şahane tavırla gecenin serinliğine savuruyordu. Esmer delikanlının gözleri kadının çukur diz kapaklarındaydı. Profesörün zihni tramvayda okuduğu bir makaleye takılmıştı. Kasaba gelince, o hem fıstık yiyor hem toptancının yolladığı son faturayı düşünüyordu. Hadi Karaman'a 150 yazdığı neyse ne, fakat dağlıcı ne demeye 180'den hesap ediyor, herifçi oldu. Gece yıldızsız, deniz çalkantılıydı. Bordoya varan küçük dalgaların serpintisi ara sıra muşambaş ilteleri ıslatıyordu. Motor artık modayı, kalamışı geride bırakmış, adalara doğru yol almaya başlamıştı. Sarışın kadın üşümüş olacak ki birden kalktı rüzgardan uçan eteklerini tuta tuta içeri kameraya doğru yürüdü. Fakat içeri girmesiyle başının dönmesi bir oldu. Burası yanık benzinle karışık kızgın demir kokuyordu. Kadın hemen bir pencere açıp önüne oturdu. Sonra yeni bir sigara yakıp dışarı fürdü. Çanlıca sırtlarında iki uçak savar ışıldığa karanlık gökyüzünü tarıyorlardı. Işıldakların biri sağdan sola kayarken öbürü soldan sağa doğru iniyor ve ikisi ortada bir yerde birleşince husule gelen göz alıcı ışığı seyretmek doğrusu pek ömür oluyordu. Sarışın kadın dalmış bunlara bakarken hemen biraz ötesinden denize ateş böceği gibi bir şey uçtu. Bunu bir başkası, bir başkası daha ve nihayet ardı arkası kesilmeyen birçokları takip etti. Kadın dalgın gözlerle bir müddet hiçbir şey düşünmeden birbirini kovalayan bu acayip böceklerin Çin'i mürekkebi siyah denizde teker teker eriyişlerini seyretti. Dönmesin bir daha girin, delisin. Ah peşinde rüzgar, ne yağmur var dost, ne bir kıyı var deliyim. Ah düşlerim kaldı, yalnızım düşlerim kaldı deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, nereye gitsem var. Ah. Gel kim de deli rüzgar, her yanım tuz deliğim. 1957'de tekrar Türkiye'ye döndü Haldun Taner. Gazetecilik Enstitüsü'ndeki derslerine devam etti. Tercüman ve milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Edebiyat yaşamına gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle başladı. Töhmet adlı ilk öyküsü Yedi Gün dergisinde Haldun Yağcıoğlu takma ismiyle 1946'da yayınlandı. New York Herald Tribune gazetesinin 1953'te İstanbul'da düzenlediği öykü yarışmasında şişhaneye yağmur yağıyordu, öyküsüyle birinci oldu. 1956'da Varlık Dergisi'nin araştırmasında yılın en beğenilen öykücüsü seçildi Haldun Taner. Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durdu edebiyatçı. Bunların aksayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlattı. Eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonradan görme zenginlerin yaşamlarını ele aldı. Toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişilerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini, iki yüzlülüklerini sergiledi. Arada üç kahve var. Birinde kumar oynanır, kavga çıkarılır. Öbüründe nargile içilir, uyuklanır. Bir de rıhtım bahçesi var diyeceksiniz ama orayı da akşamları çocuk yaşlı hanımlar dolduruyor. Kaldı mı geriye bir eczane? Eczanenin akşam müşterileri hep kelli felli, efendiden görmüş geçirmiş insanlar. Size bunlar arasında... Şöyle rastgele bir eski başkan vekil, bir eski meclis reisi, eski bir sefiri kebir, bir emekli erkanı, harp miralayı, tanınmış bir sas sanatkarı, bir de fenni sünnetçi sayabilirim. Hangi semtin, hangi eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir? Kaç para eder başvekilin eskisi, elçinin miralayın emeklisi demeyin. Ben emekli bir miralayı vazife başındaki bir or generale değişmem. Vazife başındaki general şüphesiz daha dinçtir, enerjiktir, uyanıktır. Oraya buraya koşar, çalışır, didinir filan ama nerede emekli miralaydaki o olgunluk, oturmuş oturmuşluk, o dünyaya serin serin uzaktan bakabiliş, olayları sakin sakin muhakeme edebiliş kabiliyeti. İktidardaki başvekilde öyledir. Astığını asar, kestiğini keser. Radyolar en abur cubur sözlerini halka mühim mühim üç dört övün tekrarlar dururlar. Adamın dediği dedik çaldığı düdüktür. Böyle olduğu için de her istediğini yapabilen toy ve şımarık bir çocuğu hatırlatır. Halbuki eski başvekil öyle mi? Eski başvekile daima sen gelirken biz gidiyorduk evlat diyen babacan tecrübeli bir hal vardır. Aslında... Yenisinden daha olgun bir insan olmayabilir ama dış görünüşü insanda öyle bir tesir bırakır. Bu da malın gözüydü dersiniz filan meselede az zorbalık mı etmişti? Ya falan mesele hakkında verdiği o meşhur diktatörce demeç? Ama ne de olsa onlar arkada kalmıştır. Her geçmiş şey gibi tatlı bir hatıra sesine bürünmüştür. Halbuki beriki hala başvekildir, başınızda, tepenizdedir, size bir fenalık edebilir, sizi işinizden attırır, vekalet emrine alır, vakitsiz emekliye çıkartabilir. Öbür gibi eczanede uslu uslu sıra bekleyen bir vatandaş değildir. İnsan değil miyiz? Kudretliyi çekemez, düşmüş olanı bize benzediği için severiz. İşte bizim eczaneye gelen eski başvekir de ancak sadrazamlıktan indikten sonra sevimli olmaya yüz tutmuş bu çeşit bir adamcağızdır. Fazla konuşmaz, enjektör kaynayıncaya kadar biraz oturur, büyük küçük herkese hal hatır sorar. Sade eski meclis reisine, emekli miralaya, sefiri kebire, eczacıya değil hakire bile, kalfarecebe, aspirin almaya gelen arabacı İbrahim Çavuşa bile içimizden... Aşk olsun yahu deriz. Ne alçak gönüllü adam, ne demokrat adam, ne insan adam. Bak bir bir hepimizin gönlünü aldı. Halbuki Hacı Bey de geldiğinde herkesle konuşur, şakalaşır da hiçbirimizin aklına Hacı Bey'i bu alçak gönüllülüğünden ötürü övmek gelmez. Böyledir işte dünya. Şurlardır yaşama dair geceleri Göz yaşları süzülüyor düşündükçe Geceleri, gözyaşları süzünüyor hepsini Öykülerinin arka planında da çoğunlukla İstanbul manzaralarını kullandı. Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. Keşanlı Ali adlı oyunu Türk tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneğidir. Bu oyun Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Çekoslovakya, Yugoslavya'nın çeşitli kentlerinde oynandı. Daha sonraki dönemlerde konularını güncel olaylardan alan siyasal sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la Devekuşu Kabaret Tiyatrosu'nu, Ahmet Gülhan'la Tev Tiyatro grubunu kurdu Haldun Taner. Türk Orta Oyunu ve Tuluat Tiyatrosu ögelerinden de yararlanarak toplumsal olayları alaylı bir dille eleştirdiği oyunlarıyla büyük başarı kazandı. İskambil destesinin en sevdiğim kağıtlarından biri. Üzerine The Jolly Joker yazılı, o delişmen, o uçarı, o biraz cambaz, biraz sihirbaz, bir miktarda düzenbaz ama neşe dolu, hayat ve hareket dolu, kanı sıcak delikanlıdır. Ne yazık ki Jokerlara kanastadan, kumkandan, remiden başka oyunlarda yer verilmiyor. Verilse her girdikleri oyuna renk ve hareketlilik, canlılık ve şaklabanlık katarlardı. Jolly Joker'lar bir yana, destenin en itibarlı kağıtları bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor. Ayıp değil ya, ben aslardan oldum bittim hoşlanmam. Belki kendim hiçbir zaman as olamadığımdan, as olamayacağım için kabul etmeli ki onların dördünde de bir kral havası, bir padişah cakası vardır. Hele bazı takımlar da bunları daha da bir şatavatlı resmederler. Karamaça Bey'inde uğursuz bir şeyler sezilir. Onun sarayında herhalde bir takım karanlık dalavereler dönüyor. Gece mahzenlerinde bir sürü kelleler uçuyor olmalıdır. İspati Bey'ini ben bir Bizans prensine benzetirim. Bunlara oranla Kupa Bey'i daha bir bizden gibidir. Kupa Bey'i herhalde Osmanlı suyundan olmalı. Karobeyine gelince bakınız o bir selçuk sultanıdır. Çelebi, zarif, nazik, aksi gibi tekel damgasını da hep onun üstüne vururlar. Buna karşın öylesine soylu ve kibar bir havası vardır ki damgası olmayan bir karobeyi görsek bayağı yadırgar bir eksiklik duyarız. Resimli kağıtlar içinde kanım en çok kupa kızına kaynar. Kupa kızı etine dolgun, duru beyaz, hanım hanımcık bir tazedir. Üniversiteye falan bir kalem geçin. Güç halle bitirdiği ortadan sonra liseyi bile okuyamamıştır. Olsa olsa Sanat Enstitüsü mezunudur. Herkesin okumaya merakı olmasa buncağızın da başka marifetleri var. Dikişlerin akışın her türlüsü, örgü işlerinin daniskası. Eteği belinde bütün evi o çeviriyor. Yeni yetişirken mahalledeki oğlanlarla mektup alıp verdiği olmuş gerçi. Cahillik işte Hoş görmeli ama evlenince eşi bulunmaz bir hayat arkadaşı olacaktır. Buna eminim. Bir kere kocasına karşı ukala ukala karşılık vermez. Sonra bu cins kadınlar çocuklarına da düşkün olurlar. E daha ne? Onunla evlendiğiniz takdirde kaynınız kupoğlu olacaktır ki Allah için uslu, akıllı, yumuşak başlı kendi halinde bir çocuktur. Babaları kupa babazına gelince Sizden iyi olmasın Pek babacan pek cana yakın bir adamdır Hoş fıkraları anlatıp Göbeğini hoplata hoplata güler Daha coşarsa Küt küt karşısındakinin sırtına vurur Evde teklif tekellüf hak getire Sen de sen Ben de ben Candan insanlardır ve selam Öyle bir aileye damat girmek isterim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 Zorlara Hem korkak hem gözü kara Uçlardan Uçlara Ben yine Taşlara Vurdum deli başımı Sürüklüyorum Kendimi Tesadüf Aşklara yanlış Ama Halimi Yetmiyor zaman, aman, aman, aman, yanlışı zaman, halimiz duman, yetmiyor zaman, aman, aman, aman. Kadar oldu papurla karşıya geçmeyeli, oturup bir çay bahçesinde çay içmeyeli. Ne zaman alıştın sen yalan söylemeye, kendini en seveninden bile gizilemeye. Ben yine yollara. Yorlara, hem korkak hem gözü kara Uçlardan uçlara Ben yine taşlara Vurdum deli başımı Sürüklüyorum kendimi Tesadüf aşklara Bir adım atsaydım ben Hazırdım halbuki Kendini bıraksam taşırdım git gellerini. Neden kabuk bağlamaz ki bu gizli yara? Biraz daha dayansaydın sarardık belki. Yanmışız zaman halimiz duman yetmiyor zaman. Aman, aman, aman Ben yine yollara Düştüm yine zorlara Hem korkak hem gözü kara Uçlardan uçlara Ben yine taşlara Vurdum deli başımı Sürüklüyorum kendimi Tesadüf Haydun Taner'in eserlerine göz atacak olursak, Öyküleri, Yaşasın Demokrasi, Tuş, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Ay Çalışkur, 12'ye Bir Var, Konçinalar, Sanço'nun Sabah Yürüyüşü, Kızıl Saçlı Amazon, Yalıda Sabah ve Tiyatro Oyunları, Günün Adamı Dışarıdakiler ve Değirmen Dönerdi, Lütfen Dokunmayın, Keşanlı Ali Destanı, Huzur Çıkmazı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife, Bu Şehri İstanbul Ki, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Habudiyar, Aşku Sevda, Dev Aynası, Ay Şamata, Hayırdır İnşallah, Eşeğin Gölgesi Haldun Taner Kabare, Fıkra, Gezi, Söyleşi Türündeki Kitapları, Deve Kuşuna Mektuplar, Hak Dostum Diye Başlayalım Söze, Düşsem Yollara Yollara, Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil, Yazboz Tahtası, Çok Güzelsin Gitme Dur, Berlin Mektupları, Koyma Akıl, Oyma Akıl, Önce insan Olmak ve Ödülleri. 1953 New York Herald Tribünün düzenlediği Uluslararası Hikaye Yarışması Türkiye Birinciliği, 1955 Said Faik Hikaye Armağanı, 1956 Varlık Dergisi'nin Türkiye'nin en beğenilen öykü yazarı ödülü, 1972 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, 1983 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü. Güya iki buçuk matinesi için sözleşmişlerdi. Halbuki saat üçü çeyrek geçiyordu. İhsan sigarasını yere atıp ezdi. Hiç bu kadar beklettiği olmazdı diye söylendi. Sokağın üstüne ince ince yağmur yağıyordu. Berberin köşesine yine o her zamanki kestaneci oturmuş. Genç adam sinemanın basamaklarını indi, karşı sokağa dalıp caddeye çıktı. Beyazıt Meydanı yağmurun altından pırıl pırıl parlıyordu. Caddeden tramvaylar gelip geçiyor. Camları buğulanmış otobüsler müşterilerini bırakıp acele acele yollarına gidiyorlardı. İhsan ıslak kaldırımın üstünde bir aşağı beş yukarı dolaşmaya başladı. Her seferinde bir top kapı arabası daha beklerim. Bundan da çıkmazsa çeker giderim diye karar veriyor. Fakat Melat gelen tramvaydan çıkmayınca Yine de ayrılıp bir yere gidemiyordu. Gözleri Aksaray yolunda bir çeyrek daha bekledi. Üç buçuk olunca ümidi büsbütün kesti. Belli ki bir şey ki gelmeyecekti. Kız onu düpedüz ekmişti işte. Bundan anlaşılmayacak bir şey de yoktu. Zaten geçen defa de kapısını yapmamış mıydı? Mantosunun düğmesiyle sinirli sinirli oynayarak İhsan demişti. Annem duymuş gezdiğimizi. Eniştemin kardeşi gördüydü ya bizi alemdarda artık beni sokağa bırakmıyorlar. Teyzeme diye kaçamak geldim bugün. İhsan o gün bu sözlere ehemmiyet vermemişti. Kadın milleti değil mi? Numara yapmasalar işleri rast gitmez diye düşünmüştü. Şimdi görüyordu ki o sözlerin altında başka manalar saklıymış. Demek buymuş sonunda yapacağı. Zaten arkadaşlar çıtlatmışlardı da o inanmak istememişti. Ona bahçe kapısında manifaturacılık eden varlıklı bir talipten bahsetmiş, bir de Melat'ın mahallesinde oturan uzun boylu bir tıp talebesini göstermişlerdi. O bunu çoktan anlamalıydı. Anlamalı da kendiliğinden çekilmeliydi. Olmamıştı işte, yapamamıştı, nah kafa. O anda gözünün önüne Melat'ın hayali geldi. Kızı kendinden emin, uzun boylu tıbbi elinin koluna asılmış, beyoğlu sinemalarının resimlerine bakarken görür gibi oldu. Kim bilir, belki de o zübbeyle, halbuki o burada cebinde loja bileti rezil gibi bekliyordu. Birden şakaklarının zonkladığını hissetti. Yağmur şimdi daha da şiddetlenmişti. Islak bulutlar adeta damlara sürtünmek ister gibi alçaktan uçuşuyorlardı. <gülüyor> Nasıl oldu anlamadım. Tanıştık birden bire. Nedenini sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden. Kendimi tutamadım. İşte geldim yanına. Anladım sendin aradım. Hayatım boyunca kim koşup açmaz hemen. Aşk kapıyı çalınca yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor Canım seninle ol.